Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp İyi akşamlar ben Sevil Üçüncü Mekan'ın ikinci programında Bir aradayız. Üçüncü mekan arşivler ve kütüphaneler. Hizadan çıkıp yoldan sapabilenlere küçük bir katkı şiarıyla nacizane programımız başlıyor. 15 günde bir beraberiz. Geçen buluşmamızda kadın eserleri kütüphanesi üzerine konuşmuştuk. Konumuz gökçe sözenli Kadın eserleri kütüphanesi üzerine detaylıca bir sohbet etmiştik. Bu hafta ise Fener'den karşıya yakaya Galata'ya geçiyoruz. Salt Galata bizlerle ekipten Melis Cankara ve Sezin Romi şu an bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> e, şimdi Salt Galata kar amacı gütmeyen bir kamu şey e, kültür kurumu. Evet çok güzel ama bir de benim için gerçekten bir üçüncü mekan. Hem o çok güzel binasıyla hem de e, bize sunduklarınızla yani bir kentliğe bu hani kastettiğimiz üçüncü mekan da o aranın özellikler, bu sıkışmışla yalnızlığa Evden işten hariç bize e, mekan olabilecek bir yeri sunduğu için e, sizlere teşekkür ediyorum. Bu arada ellerinize sağlık çok hoş bir mekan. E, Salt Galata'da bizler için sergiler, performanslar, film gösterimleri, şahane bir kütüphanesi ve arşivi e, var. E, Salt Galata'yı şimdi arkadaşlarımız zaten bize da, detaylı olarak anlatacaklar ama... Öncesinde ben bir e, küçük bir hikaye anlatmak istiyorum... Ben Kadıköylüyüm. Karaköy'e de her zaman deniz yoluyla geliyorum. İskele'ye ilk indiğim andan itibaren de çok sevdiğim bir şey, binayı görüyorum. Tabii daha önce ben bunu uzun zaman hiç görmemişim de. Sonra fark ettim. Binaların arasında. Şimdi hep gördüğüm için de onu hep görüyorum. Sevdiğim için. İlk gördüğümde şok oldum. Çünkü ben... Bu arada mimar tarihçisi değilim, mimar değilim ama yaşadığım kentin mimar dokusunun üzerine kendimce araştırmak, izlemek çok hoşuma gidiyor. Keşfetmek ve oyunlaştırmak bunu, bunu seviyorum. Ee, i̇şte bu gördüğüm han beni şöyle çok etkiledi. Çok sevdiğim kiremitler bu hanın... E ...dış cephesindeydi. <gülüyor> Meğer e, şeymiş... ...tepeden aydınlatma, çatıdan aydınlatma... ...Şimdi Melis de bu arada mimar... ...o yüzden dikkat etmeye çalışıyorum <gülüyor> terimlere... ...artık sürçülisan edersek affola diyorum. E, ben o kiremitleri gördüm... ...bayıldım yani çünkü... E, ...kiremitleri yok saymamıştı. Hemen onun e, kim yaptığı, ...mimarı kim diye koşa koşa gittim... ...işte kitabesini aradım. Önce bir Osmanlıca kitabesi vardı... ...Ömer Abad Han... ...sonra baktım kenarda... E, ...Alexandra Valery... <gülüyor> Arkitek yazıyor çok sevindim İsmini ezberlemeye çalışarak işe doğru yürüdüm <gülüyor> Unutma Valeri Valeri Valeri <gülüyor> Keloğlan basılı gibi öyle e, işe kadar çıktım İnternetten hemen baktım kimdir diye Osmanlı tebaası Levanten Bir mimarımızmış İstanbul'da çok değerli işler yapmışlar Ama listesine bakmadım çünkü bu oyunun bir devamıydı e, Sadece şeyi gördüm Osman Hamdi ona Mimarı şehir e, Lakabını mı diyeyim takmış evet. Yani çok beğenilirmiş Bir de e, hani Kadıköy'le olduğum için San Josef'te okuman şey ihtimali de varmış. O da çok hoşuma gitti. <gülüyor> Sonra ben dedim ki sevilsen e, bu mimarın işlerine hiç bakmam. Rastlarsın. Hakikaten öyle oldu. Yani ben kendi hayatımı hikayeleştirmeyi e, seviyorum. Öyle sanıyorum. Hani bir özne gibi hissediyorum kendimi. İki hafta önceydi. Son bulduğu çok hoş bir sergi vardı Galata Rum İlkokulunda. E, 200 oda, 206 odalı sessizlik. O, sessizlik. Değil mi doğru söylüyorum Hı. tamam. Büyük Oda Rum Yetimhanesini çok seviyordum. ...nefis bir ahşap bina... ...ama hiç mimarına bakmamışım... ...şimdi ben onu bilmeden öyle gezdim... ...gözlerim dolu dolu... ...hüzünlü bir hikayesi var... Aa sonra bir baktım... ...gözlerim birden parladı çünkü mimar... ...yine benim sevdiğim... <gülüyor> ...Alexander Walleri. çok mutlu oldum... ...ettiği ki... ...dedim ki üçüncü, beşinciydi bulacaksınız... ...çünkü bir liste var biliyorum oraya bakmıyorum... <gülüyor> ...biz... ...ben daha doğrusu pardon... ...her program öncesi konuklarımı bir buluşuyorum... <gülüyor> Onlarla bir önceden bir tanışıyoruz ve biraz başlıkları konuşuyoruz. Salt Galata'ya gittim. Geçen hafta Melis ve sizinle tanıştım. O, zaten o binaya bayılıyordum. Yine hiç bakmamışım mimarına. İşte tesadüf. Bana çok e, metin yolladılar sağ olsunlar. İçerikle ilgili. Okurken abi battım. Evet. <gülüyor> Alexander Valeri yine karşımda. Çok mutlu oldum. Bir de neden mutlu oldum? Şimdi... Valerinin yaptığı bir binada yaşayan sizler varsınız. Sizleri tanıyorum artık. Hani arkadaşları, arkadaşlarımsınız. Hani hem orada çalışmak nasıl belki onu oradan başlayabiliriz. Belki sizin için bir esprisi yok ama ben binaya bayılıyorum. Bir de binayı o kadar güzel kullanmışsınız ki her alanı dolu dolu, yaşam dolu. Yaşıyor. Hani Karaköy'deki han daha böyle atıl görünüyor ya. O yüzden de güzel. İsterseniz böyle bir Bina ile başlayalım, sonra devam edelim sohbetimize. Milis mimar diye belki o mu alır sazı eline? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Ee, evet, Valori e, özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başında... E, İstanbul'da çok önemli katkıları olan bir mimar. E, belki yani birkaç tane çok bildiğimiz ve hep karşılaştığımız e, bir binanın ismini burada e, sayabiliriz. Sen zaten Ömer Abetan ve evet. e, Büyük, Büyükada'daki Rum Yetimhanesi'nden bahsettin. Ee, ...onun dışında Perapalası e, sayabiliriz, Valori'nin binaları arasında. Ee, Haydarpaşa'daki mektebi e, tıbbiyeyi şahaneyi sayabiliriz evet. ki o da e, eminim vapurla karşıdan... <gülüyor> ...karşıya <gülüyor> geçerken <gülüyor> evet. e, dikkatini çekiyordur. <gülüyor> ee, onun dışında İstanbul Arkeoloji Müzesi var. Duyonu Umumiye Binası var. Ee, böyle e, sürüp gidiyor. Ee, evet, Valori Levanten e, bir var. Fransız asılm İtalyan asılı mı olduğu konusunda çeşitli tartışmalar var İtalyan kökenli olduğu sonradan Fransız ulaştığı yönünde bir iddia var. Onun dışında Valori ile ilgili yani belki bu bina ile ilgili yani Salt Galata'nın şu anda hı hı, evet. bulunduğu bina ile ilgili yani eski Osmanlı Bankası binası hı. ve bir ikiz bina Aslında ağırlıklı olarak, Binanın en dikkat çekici özelliği olarak e, Kuzey ve Güney Cephesi arasındaki ciddi farklılık e, sıkça konuşulur. Evet. E, onu da belki şöyle özetlemek lazım. E, yani, çoğu 19. yüzyıl yapısı gibi aslında eklektik bir binadan bahsediyoruz. E, ama Kuzey Cephesi'nde yani Voivoda Caddesi ya da bugünkü Bankalar Caddesi'ndeki cephenin daha neye kulesik üslupta olduğunu görüyoruz. ...Hadice Bakan Cephe ise... ...daha oryantalist üyeler taşıyor. Evet onu görmemişim ben. Haliç'ten hiç bakmamışım. Onu fark ettim. Bir yer onu da yapacağım. <gülüyor> Baya iki farklı bina gibi. <gülüyor> evet, evet fotoğraflarına baktım. maketten öyle. Bunu genelde bankanın... <gülüyor> ...doğuyla batı arasındaki konumuna... E, ...itafen... Itha, e, e, ...ya da istinaden yaptığı... ...bu, bu yönde e, bir görüş var. Evet. Ama bence yine üzerine konuşulması gereken şeylerden bir tanesi de Gerçekten ikiz bir bina mı değil mi oldu Çünkü e, neoklasik olan cephe evet ikiz bir e, Yani tamamen birbirinin simetriği Ama arka cephede öyle bir simetri göremiyoruz <gülüyor> O yüzden bence orada da küçük bir e, şey var e, Onun dışında başka valori ile ilgili binanın içinde olmak ve evet. o, Yani her gün orada olmak gerçekten çok büyük şans diye düşünüyorum e, Ferah ferah Yani o çok evet, özlediğimiz bir şey ya. Valerinin yapıları genelde yani benim içine girdiklerim en azından e, hep o ferahlığı e, hissettiren yapılar ve aslında o büyüklüğüyle e, bir şekilde e, yani insanı ezmeyip e, yani aslında büyük olan yani kendimizden kat kat büyük olan şeyimizi ezmesi evet, beklenir evet. özellikle de mimaride ama. ...böyle kucakladığını düşünüyorum insanı... ...o yüzden ben kendimi çok şanslı hissediyorum... ...her gün Valorina yapısında olduğum için... ...bazen böyle küpesteleri okşuyorum... ...öyle söyleyeyim... <gülüyor> Aa, ne güzel yalnız değilim yani... <gülüyor> ...çok hoş... <gülüyor> ...çok güzel... E, ...Salt Galata ile ilgili isterseniz bir şeyler söyleyelim... ...ya da direkt salt araştırmayla devam edelim... ...nasıl siz dilersiniz... Sizin var Biraz ben birazcık bahsedeyim. E, salt araştırma mekanları Salt Galata'da yer alıyor. Hı hı. Salt araştırma sanat, mimarlık, sosyal ve ekonomik tarih alanlarında bir kapsamlı bir kütüphane ile e, sayısı 2 milyon aşan dijital e, o belgelerden oluşan bir arşivi bir araya getiriyor. Evet. Tüm kaynaklar saltresearch.org üzerinden aranabilir ve erişilebilir durumda. Salt Galta mekanına gelen bir kullanıcı oradaki kitaplardan yararlanabilir ve orada dilediği gibi zaman geçirilebilir. Bir de güzelliği şu değil mi? Yani arşiv, e, kütüphane ve araştırmanın bir arada olması. Tabii şimdi aslında salt araştırma Hı -hı. yapan bir kurum ve evet, yaptığı araştırmaları evet. farklı yöntemlerle kamuyla paylaşıyor. Bu kimi zaman bir sergi, kimi zaman bir yayın. ya da bir kamu programı olurken bu sırada derlenen belge ve dokümanlar da salt araştırma üzerinden kamuyla paylaşılıyor. Evet sadece depolamıyorsunuz güzelliği de bu. Tabii mekan, kütüphane, evet. arşiv ve onla çevrimçi katalog aslında salt araştırmanın bileşenleri hı hı. halinde. Belki birazcık odaklandığımız konular ve bu konular çerçevesinde yaptığımız çalışmalardan da bahsedebiliriz. Tamam. İsterseniz şöyle yapalım. Bir şarkı arası verelim. Ondan sonra sizin detaylandırdığınız konulara girelim. Şimdi Salt Galata'nın meşhur uzun perşembeleri var. 2017 yılında bu uzun perşembelerin birinde bir doğaçlama performans gerçekleşmiş. Sumur Ağır yürüyen Şevket Akıncı ve Onur Başdürk'ten oluşan konjoya. Çok sevgili hocamız Alper Maral eşlik etmiş. Şimdi bu uzun bir e, performans biz bunu böyle bir buklesini dinleyeceğiz e, ve dinleyebiliriz. E, bu performansı bir de şu yüzden seçmiştim. Hani o mekanın akustiğini sanki güzel bir örnek gibi. <gülüyor> e, üçüncü mekan pardon devam ediyor. E, şimdi Salt Galata ekibiyle beraberiz. Salt araştırmaya bir giriş yaptık. E, sizinin yürüttüğü sanat arşivi üzerine konuşacağız. Şimdi e, sanat, sanat arşivi enteresan bir konu. Şöyle enteresan yani hayatta olmayan sanatçının işlerini arşivlemek. Onlardan bir şeyler çıkarmak. Hatta böyle bayağı yaratıcı bir durumda. Artık arşivcinin, kütüphanecinin yaratıcılığına da kalıyor yer yer. Topladıklarını, araştırmacı kimliğine diyorum ve Sezin'e soruyorum. Sanat arşivleri nedir sizin, neler yapıyorsunuz? Sanat arşivi, salt araştırmada odaklandığımız konulardan biri. Sanat arşivi 1950'lerden günümüze Türkiye'de sanat tarihine odaklanıyor. Bu arşivler arasında sanat arşivleri, sergi arşivleri... Kurum, sanat kurumlarının veya sanat inisiyatiflerine ait arşivler bulunuyor. Tabi burada şeyden bahsetmek önemli. E, karşı, araştırmacıların karşılaştığı bir problem var. Kaynakları bir arada bulamamak ya da sınırlı kaynakla, sınırlı belgeyle tez yazmak, araştırma yapmak gibi bir takım zorluklar var. E, Türkiye sanat tarihine baktığımız zaman da yakın dönem olmasına rağmen bu bahsettiğimiz süre her şeyi bir arada bulmak. ...mümkün olmuyor... ...burada bizim yapmaya çalıştığımız yer... ...farklı kişilerden edindiğimiz... ...belgeleri... ...bir araya getirip, getirip anlamlandırmak... ...ve kamunun yararını açmak... ...ve böylece üzerine yapılacak... ...yeni araştırma araştırmaların... ...yolunu açmak... Harika. ...ve teşvik etmek... ...tabii ki ya, çünkü sonuçta... <gülüyor> e, ...bizim e, kullanımı açtığımız... kamuya açtığımız şeyler kullanıldıkça... ...ve üzerine yeni şeyler... E, e, ...eklendikçe anlamlı hale gelecek... Şimdi sanatçılardan bahsettiniz. Tabi bu sanatçılar kimi vefat etmiş olabiliyor ya da hayatta olabiliyor ki hayattayken ve sanatçıyla beraber çalışarak Şahane. bunları yürütmek çok daha rahat oluyor. Tabi bir şey önemli yani bu arşivleme çalışmaları tamamen araştırmaya dayalı yürüyen şeyler. Hani böyle bir genel algı vardır bu kütüphane içinde arşiv içinde. İşte belge yığınları gelir. Bunlar bir takım operasyonel işlemlerden geçer. İşte tahsini yapıları, katalogları. Maalesef süreç o kadar basit işlemiyor. Tabii ki o sürecin bir parçası fakat o aşamaya gelene kadar rastlanan yığınları, belgeleri, imajları, bazen üç boyutlu objeleri bir anlamlı hale getirmek gerekiyor. Örneğin bir sanatçı arşivinde çalışırken o sanatçının neler yaptığını, öncelikle bir biyografisini anlamak. Bazen hazır olabiliyor, bazen olmuyor, bazen biliyor yaşarken evet. de sanatçı. Ya da bazen farklı kişilerin söylediği şeyler birbiriyle çelişebiliyor. Orada doğru olanın ne olduğunu bulmak ve peşine düşmek gerekiyor. Ve tamamen sanatçının biyografisi baz alınarak var olan belgeler anlamlandırılıyor ve farklı Alt koleks koleksiyonlar arasındaki ilişki sağlanıyor. Orada da işte tabii ki araştırmacılık devreye giriyor. Evet. Evet, e, salt'ın yaptığı şeylerden biri araştırmayı görselleştirmek. Bunu da Salt araştırmayı anlatırken de bahsetmiştim. Bu farklı yollarla görselleştirirken kim zaman işte, e, bunun... Yani yolu da farklı olabiliyor. Mesela önce arşiv sağlanıp, arşiv çalışması bitip, erişime açılıp daha sonra sergi olabiliyor. Ya da önce sergi yapılıyor, sergiden sonra arşiv çalışması başlanabiliyor. Ya da o sergi sırasında değerlenen belgeler bir araya getirilip arşivde erişime açılabiliyor. Şimdiye kadar çeşitli sanatçıların arşivlerini yaptık. bunlar arasında Hüseyin Baralp'teki Cengiz Çekil, İsmail Saray, Mustafa Altıntaş, Yusuf Taktak var. Mesela Yusuf Taktak daha farklı bir örnek. Kendi üretimlerinin yanı Yusuf Taktak hem bir araştırmacı, hem bir sanatçı ve kendi üretimlerinin yanı sıra Türkiye sanat üzerine bir eee getirdiği ...belgeleri erişime açılıyor. Bir de salı günü açılacak bir sergimiz var... ...Salt Galata'da. İdealist Mektep... ...Üretken Atölye. Evet. O da Gazi Eğitim Enstitüsü... ...Resim İş Bölümünün kuruluşundan... ...1973'e kadarki... ...döneme odaklanıyor. O da yine... ...yaptığımız sanat araştırmaları... ...kapsamında ortaya çıkan... ...bir proje oldu ve yeni bir araştırmanın... ...önünü açacağını düşünüyoruz. Ellerinize sağlık diyorum ve hemen... Vakit az ya. Melis'ten de dinlemek istiyorum. Mimarlık ve Tasarım Arşivi. E, Mimarlık ve Tasarım Arşivi'nde 20. yüzyıl Türkiye'sinde etkin rol oynamış mimar e, ve tasarımcıların e, mesleki ve kişisel belgeleri bulunuyor. E, birkaç tane isim sayacak olursam Hayati Tabanlıoğlu, Kemal-i Cengiz Bektaş, e, Altu Behrus Çinici... Rahmi Koç Müzesi İşbirliği ile Sedat Hakkı Eldam gibi arşivler bulunuyor şu anda. Onun dışında eş zamanlı olarak üzerine çalıştığımız arşivler şu anda sürüyor. Yani henüz erişimi açamadığımız ama çalışmakta olduğumuz Erkal Güngören arşivi yakın zamanda erişime açılacak. Onun dışında yine yakın zamanda salt araştırmaya devredilen Yılmaz Zenger arşivi var ki bu kapsamda aslında Stüdyo X İstanbul tarafından Pelin Derviş Küratörlüğü'nde Kale da desteğiyle bir sergi açıldı. Geçen hafta açılmıştı evet, değil mi? Geçen evet, geçen hafta açıldı. 15 Şubat'a kadar sergi görülebilir. Sergi paralelinde de Zenger'in bir grup mobilyası ve heykeli salt araştırmada ayrıca görülebilir ve mobilyalar kullanımda Yapı içerisinde yani mimarlık ve tasarım arşivi de aslında sanat arşivinde olduğu gibi arşivler paralelinde hem çeşitli programlar yapılıyor bazen sergiye dönüşüyor bu işler bazen yayınlara dönüşüyor yoğun bir şekilde aslında arşivleri çevirimi içi atıp açıp araştırmacılara sunmaya çalışıyoruz. Süper peki sizleri görüyor mu araştırmacı kullanıcı Yoksa siz hep arkada mısınız? size bizi biz görmüyoruz bir değil mi? Bir kısmımızı görüyor bir kısmımızı bir kısmımızı görünmüyor evet. aslında. Salt araştırma ekibi dediğimiz zaman bu hem kütüphane evet. e ekibini hem e arşiv ekibini kapsıyor. Kütüphane ekibi salt araştırma mekanlarında kullanıcıyla ile birebir iletişimde İletişim oluyor. Anladım. Dolayısıyla aslında görüyorlar. E mimarlık ve tasarım arşivi için genelde gelen kişiler yani profilde biliyor musunuz? Yani arşiv yani online olarak... Sen de da bunun üzerine mi yapmıştın Melis? Ee, Yanlış mı biliyorum? Yok doktorum bunun üzerine yapmadım ama doktoran bir arşiv çalışmasına dayanıyor. Hı hı. Ee, dolayısıyla aslında doktora sürecinde arşivlerle çalışmaya başladım. Ee, şöyle bir şey var... Ee, Yani arşiv online olduğu için zaten e, aslında e, araştırmacılar arşive e, kendileri erişiyorlar. Ama sorular olduğunda tabii ki biz yardımcı oluyoruz. Hı, onu merak ettim. Tabii. Destek veriyor musunuz sorular olduğunda? Sorular olduğunda zaten şey, e, kullanıcı hizmetleri direkt şeyden yürüyor. Sağlık araştırma mekanından evet. yürüyor. E, bir de şey var yani biz bugüne kadar kullanıcıların kaydını pek tutmadık. E, Salı araştırma Ferit Şahin salonunu açtığımızdan beri kayıtlı kullanıcı statüsünde e, statüsü oldu ve aslında o kayıtlı kullanıcıların hangi alanlarla ilgilendiğini en azından görebiliyoruz. Çok güzel. Bir de e, iki arşiv kesişimi. Yani dedi Çok hoş bir As adı var. Buyurun biraz onu dinlemek Tabii Tabi başımdan beri söyleyeyim Aslında bir puzzle'ın parçalarını evet. tamamlamaya çalışıyoruz ve biriktikçe aslında burada sanat ve mimarlık ve tasarım arşivlerinin birbiriyle paslaştığını fark ettik. Örneğin e, çok yakın zamanda erişimi açacağımız sanatçı, müzeci ve akademisyen Tomur Atagök'ün arşiviyle ilgilenirken evet. yaptığı müze çalışmaları kapsamında e, 1989'dan 2000'lerin başına kadar işte İstanbul'da kurulması planlanan bir sanat müzesi üzerine yaptığı çalışmalar ön plana çıkarken orada Cengiz Bektaş'ı mesela rol aldığını görüyoruz. Evet, yani onun dışında sayılar da karşımıza çıkmaya başlıyor. Tabii mesela Erkal Güngören... İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Özer Kabaş, Altan Gürman, Ali Teoman Germener ve Sayın Bugay ile birlikte Temel Sanat Eğitimi vermiş isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla ve aynı zamanda çok sayıda e, heykeltıraşla birlikte anıt yapmış da bir mimar. Dolayısıyla bu noktalarda artık e, a, yani bir isme iki farklı arşivde birden e, rastlayabilir e, haldeyiz. Onun dışında bazen de e, yani aslında arşivi E, arşiv sahibi e, tasarımcı ya da mimarın çok yönlü kişiliği nedeniyle e, sanat arşivlerine doğru da e, bir kayma söz konusu olabiliyor. Mesela Yılmaz Zengel, yani hem mimar, hem tasarımcı, hem şehir planlaması evet, alanında evet. hizmet e, ürün vermiş e, bir kişi. Dolayısıyla e, bazen arşivin kendisinden kaynaklanıyor bu çeşitlilik, bazen de e, iki arşivin e, zaman içerisinde zenginleşmesiyle e, diyalog girmesinden. kaynaklanıyor. O yüzden bu, bu da bize aslında ayrıca heyecanlandıran e, durumlardan bir tanesi. Çünkü hepsi e, aynı platformdan er, e, erişime açık. Yani bir herhangi bir anahtar kelimeyle bir şey aradığınızda arşivde e, bütün arşivlerde birden aranıyor. Yani sosyal ve ekonomik tarihte de, de bir sonuç çıkabilir. Mimarlıkta da çıkabilir. Sanat arşivinde de çıkabilir. E, Salt Galata, Salt Beyoğlu İlişkiniz var mı? Yani tabii ki kurumsal evet. olarak var da ilişki var mı arada? Tabii, ya aslında zaten şöyle SALT açıldığı zaman her zaman şöyle diyorduk o zaman SALT Ankara'da devreye girmemişti. İki mekan bir program şeyi vardı. Ee, e, binalar farklı da olsa program tek. Evet. Ee, tabii ki Salt Beyoğlu İstiklal Caddesi'nin ritminde daha program odaklı bir bina, işte çabuk üretmeye yönelik Salt Galata, işte Salt araştırmanın olduğu böyle daha e, onun ritminde daha ağır işleyen bir mekan ama hepsi yani Salt tek e, hepsi Salt'ın çatısı altında. Evet yani Salt Beyoğlu'nda biz araştırmaya gelemiyoruz. Galata'da biz araştırmamızı ve kütüphaneye erişebiliyoruz. Araştırma mekanı Salt Galata'da. Fakat Salt araştırma aslında duvarların ötesinde evet, dediğimiz evet, Salt Research.org üzerinden evet. zaten her zaman erişilebilir durumda içerik. Harika. Üçüncü mekanın en güzel mekanlarından <gülüyor> Salt Galata ile beraberdik. Orada karnımızı da doyurabiliyoruz bunu söylemek istiyorum. Çünkü çok hoş görünüyordu o gün kafeteryanız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz Biz için. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Çok hoş oldu. Üçüncü mekan 15 gün sonra başka bir konukla buluşmalara devam edecek. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Üçüncü mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp